Perişan efendim, Perişan efendim. Türk yer Türk Türk Perişan efendim, Perişan efendim. Dünyada Müslüman, Dünyada Müslüman, Dünyada Perişan efendim. Perişan, Kıyer radyolarını tek arkasında birlikte kovdu program Perşembe Efendiler sevgiler sayıklar vârhumetler deneçler 2011 yılının ilk Perşembe gününe hoş geldiniz deneçler 2011 yılına girdik bildiğiniz gibi her yeni yıla girişte yeni yılın ilk dakikalarında ilk sahnelerinde yaşanan ilk olaylar hep merak konusu olmuştur biz de Perşembe Efem olarak bu meraklarınızı gidermek üzere 2011 yılının ilk anlarında neler yaşandı neler oldu onları öğrenmek üzere yeni yılın ilk dakikalarına gidiyoruz. Ve e, Taksim'de bulunan muhabirimiz Ömer'e bağlanacağız. Kendisi şu anda Taksim stüdyolarımızda. E, e, Ömer'ciğim sen e, tüm yılbaşı gecesi ve sonrası yaşananları yerinde gözlemledin, izlenmedin. Yani yeni yılın ilk olayları ne oldu, neler oldu, nasıl oldu, oldu da iyi mi oldu, e, oldu mu yani, e, oldu mu şimdi, ne oldu yani? Yani ne şimdi yani, evet. <gülüyor> Bu mercim 2011 yılı herkese hayırlar getirsin öncelikle. Şu an itibarıyla aldığımız bilgilere göre 2011 yılının ilk hırsızlık olayı Ortaköy'de Köy'de gerçekleşti. Ev sahiplerinin yeni yıl kutlamasına gitmesini fırsat bilen A.Y. saatler tam 0.001'i gösterirken... Hırsızlık için bir eve girdi. Hırsızlık sırasında evde Beyoğlu noteri ve yetkililer de hazır bulundu. <gülüyor> e, suçuşlu yakalanan AYG 2011 yılının ilk hırsızlık olayını gerçekleştirdiği için yani günün anısına plaket verildi. E, şaşkınlığı gözlerden kaçmayan hırsız daha sonra serbest bırakıldı e, Ömerciğim. E, peki 2011 yılının ilk magazin polemiği kaçta ve kim? Evet Ömerci, ben de tam onu soracaktım. 2011 yılının ilk magazin polemiği kaçta ve kim? ...ner arasında yaşandı ee, senden alıyoruz Ömer. Ömerciğim 2011 yılının ilk magazin polemiği Hande Yener Demet Akalın arasında yaşandı. Yeni yıla girdikten tam 3 salise sonra açıklama yapan Hande Yener... E, ...kimse benden önce yeni yıl mesajı veremez... Caney caney caney, işte meydaney, delikanlı Demet, neredesin Hani neredesin Hani diyerek Demet Akalın'la 2011'in ilk polemini başlatmış oldu. Vatana millete hayırlı olsun Ömer. Peki daha başka ne gibi ilkler yaşandı Ö Ömer? Ömer, C.B. 2011 yılının ilk Fener-Galatasaray kavgası da yılbaşı gecesi genç saatlerde Taksim'de yaşandı. Fenerbahçe formasıyla Taksim'deki yeni yıl kutlamalarına katılan bir grupla üzerine... Galatasaray forması olan başka bir karşı karşıya geldi. Sizle aynı yıla girmekten yeni yıla girmeyiz. Siz 2011'e giriyorsanız biz 2012'ye giriyoruz. Hani bakalım dediler ve taşla sopalı tavlaya Evet Ömerciğim. Yeni yıla nasıl girersen yeni yıl öyle devam eder derler diye bir ee, uyduruk bir şey var inşallah böyle <gülüyor> devam etmez yani dileriz devam etmez Ömerciğim bu arada yeni yılın ilk e, bomba esprisiyle Samanyolu TV Haber Enküranı e, Kemal Gülen'den geldi ee, evet Ömerciğim ben de tam bunu da soracaktım ağzımdan aldın ee, hani sanki karşılıklı böyle içimize doğuyor ya, yani sanki adeta birbirimizin aklını okuyoruz da öyle oldu. İşte habercilikte zaten e, bu değil mi Ömer? Tam da ben onu soracaktım. Ee, evet, evet Ömerciğim, haklısın. Demek ki kalp kalbe karşıymış. Ee, yeter ki gönüller bir olsun. Ee, Ömerciğim, Kemal Gülen, Sabancı Haber TV'de katıldığın günlük adlı programda kendisine sorulan e, Kemal Kılıçdaroğlu, benim adım Kemal, sorunları çözerim diyor. Siz e, bir Kemal olarak ne diyorsunuz şeklindeki soruya verdiği cevap da. Valla benim adım da Kemal ama öyle sorunları falan çözemiyorum. Şu anda sadece haber sunabiliyorum. İsmimin bu kadar iş bitirici olduğunu <gülüyor> bilmiyordum dedi <gülüyor> ve izleyenlerin KKH'ya Oldu. Gerçekten, gerçekten, çok... gerçekten de güzel bir şeydi Ömer. Ee, bunu ben Facebook'ta paylaşayım o zaman. <gülüyor> Gayet güzel olur Ömerciğim. Hemen ee, e, Facebook demişken yani bu arada son olarak e, şu bilgiyi de aktarayım. 2011'in ilkleri adına. E, yeni yılın 2011 yılının ilk Facebook iletisini e, Yozgat'tan Yadigar... Kaldı isimli bir vatandaş paylaşmış illetisini saatler 00:35 salisini gösterdi yanında paylaşan diğer Kaldı'nın e, illetisi kendisine ait bir e, şiir dömercim illetisi ise aynen e, şöyle okuyorum e, yeni yıl gelmiş neyime e, terk etti beni emine e, dön dedim evine, dönmedi evine, e, dönmeyince evine, e, tokadı bir koydum yapıştı zemine. <gülüyor> Radio, Star, abi, abi, Dünya Radyosu'nda. Dünya Radyosu'nda. Dünya Radyosu'nda. <gülüyor> Dünya Radyosu'nda. Dünya Radyosu'nda. Dünya Radyosu'nda. Dünya Radyosu'nda. Dünya